Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Rasulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli Kardeşlerim Müslümanın evi hangi özelliklerle Müslüman olmayanın evinden farklıdır dense Karşımıza çıkacak en önemli sonuçlardan birisi temizlik konusudur. Müslüman ve Müslüman'ın evi temizdir. Çünkü temizlik imandandır. Ne demek imandandır? Yani temiz olması Müslüman'ın iman ile ilgili bir konudur. Müslümanın evi de mümin ev, Müslüman ev olabilmek için temiz olmak zorundadır. Bu temizlik Müslümanın evinin her köşesinde secde edebileceği ölçüdedir. Bu konuyu biz Müslüman ve Müslümanın evi temizdir diye ele alınca aziz kardeşlerim çok önemli bir ayrıntıyı da önceden konuşmamız lazım. Şimdi dedik ki temizlik imandandır yani mümin olmak veya olmamakla ilgilidir hatta peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor müslümanlığın yarısı temizliktir buyuruyor neden e, müslümanlık namazsa namaz temizlik üzerine kurulu müslümanlık hac ise temizlik üzerine kurulu kuran okumaksa temizlik üzerine kurulu ev temiz olacak elbise temiz olacak hayatın yarısı temizlikle ilgili Özellikle bacılarım, hanım kardeşlerimle ilgili ama erkeklerle de ilgili. Özellikle hanım kardeşlerimi, bacılarımı e, muhatap alıyorum bu konuda. Şimdi bakınız ne dedik? Temizlik imanla ilgilidir. Müminsen böyle demek. Müminin evi de temizdir dedik. Bu sözü ben söylemiyorum tabi. Ve imanımız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Bir soru soracağım. Şeytan, ebedi düşmanımız şeytan. Bu gerçeği biliyor mu, bilmiyor mu? Yani bir insan iyi Müslüman olmak için iyi temiz olmak zorundadır kuralını biliyor mu? Bilmiyorum elbette biliyor o zaman şeytan ebedi düşmanımız olan şeytan bizi tıpkı namaz kılma diye oyalayacağı gibi çünkü namaz imanımızla ilgilidir temizlik konusunda da oyalayabilir yani temizlik konumuz bizim şeytanın ilgi alanındadır bu nasıl olur temiz olmamamızı yani pis kalmamızı sağlayarak da yapar bunu temizliği başımızın belası yaparak da bunu sağlayabilir Allah Allah temizlik başımızın belası nasıl olur? İşte sorun burada. Temizliği put haline getirir. Bir kere sabunla yıkanacak eli 7 kere yıkatır. 20 dakika en fazla sürecek bir duş, gusül banyoyu 2 saate çıkarır. Süpürgeyle süpürülünce, tozu alınınca namaz kılınacak kadar temiz olacak bir yeri, eden sonra güzel bir deterjanla sildirir. Bir daha sildirir. Onu yıkatır, bir daha sildirir. Sonra da, deterjandan toz kalabilir ihtimaliyle, makineyle bir daha aldıttırır onu. Daha da, garibi, modern halı yıkama fabrikalarında, Çocuğu yıkar gibi halıyı yıkattırır. Yani halılar öyle yıkanıyor zaten. Çocuk banyoda yıkanır gibi yıkıyorlar halıları. İlaçlıyorlar. Parfüm sıkıyorlar. Yenisinden daha cazip görünüyor halı geliyor, onu serer. Basmayın, basmayın buna. Bu bir temizlensin der. Ya bu nereden geldi? Yıkama fabrikasından. Nesini temizliyorsun? Onlar temiz yapmamışlardır. Ne oldu? Temizliği başımızın belası yaptı. Özellikle OKB denen tıp dilinde, şeriat dilinde de vesvese denen hastalığa meyli bulunan kardeşlerimiz için temizlik bir baş belası sorunudur. Bu sadece temizliği abartarak başının belası düzeyinde de kalmaz. E bu insanın eşi var. Bir gün, iki gün, beş gün yahu çık banyodan biz de bir elimizi yıkayalım dedirtir. Aile ilişkisi kopma noktasına gelir. O temizliği başına bela eden eşinin, çocuklarının onu anlamadığını düşünürler. Düşünür. Çocukları, anamız delirdi herhalde ya, bu ne yapıyor böyle der. Acilen şunu tespit etmemiz lazım. Dinimiz bir kere en necis hayvan olarak köpeği ve domuzu görüyor. En necis hayvan köpek ve domuzdur. Onu bile yani köpek ve domuz bir sebeple evdeki tencereye kafasını soksa, sallesini akışsa o yemek daha yenmez, su içilmez, dökülür. Üç defa yıkadın mı, ovaladın mı tertemizdir, ondan sonra tamamdır. Yani hiçbir pislik domuz kadar pis değildir. Köpek kadar pis değildir. Dini hüküm olarak söylüyorum. Ama onun bile bir noktada temizlenme ihtimali var. E dolayısıyla bir insan yani ki mesela öyle bir kap, çelik bir tencere kaç dakikada temizlenir? Üç defa yıkanacak. Şöyle güzel bir telle ovdun mu? Bir. Bir dakikadır o. Bir daha, bir dakika, bir daha üç dakika. Yani domuzun salyası, köpeğin salyası bile, hatta idrarı bile, üç dakikada temizlenirken, e, bir insanın ellerini on üç dakikada temizlemesi, e, sen domuzdan da mı daha pis görüyorsun kendini gibi, saçma sapan bir soru ortaya çıkarır. Onun için, temizlik hassasiyetini konuşacağız ya şimdi, bunu konuşmadan önce diyoruz ki bir defa ilmuhal kitaplarında yazan ölçüden daha fazla temizlik dini kurallara aykırıdır. Üç defa el yıkanır diyor. Elinde boya varsa onu zaten tendürdüyet bir şeyle çıkaracaksın. O ayrı. Tuvaletten çıkan bir insanın elini taharet yapmış bir insanın elini ne yapacağız? çeşmenin altında bir dakikadan fazla yıkamak yasak yasak bu ilmihal bilgisi en fazla bir dakika e, kardeşlerim bütün dünyayı kasıp kavuran virüs tehlikesine karşı 20 saniye elinizi yıkadınız mı yeter diyorlar ya bu insan milyarlarca insanı ölümle burun buruna getiren virüsten daha kötü bir pislik içinde mi bir el bir dakikadan fazla asla yıkanmaz bir abdest beş dakikadan fazla asla tutmaz asla, sekiz tane mi ayağın var senin ne yıkıyorsun ya bütün duaları okusun yani abdest organlarında dualar var okuyorsun yoksa Yasin-i Şerif'i okuyacağım abdestte desen misal o da bütünü beş dakika tutacak altı sayfa Kur'an okuyacaksın Dolayısıyla İlmuhal kitaplarından fazlası yasak. Bir, iki, bu kardeşimiz bu hastalığında derinleşmeden tedavi görmelidir. Derinleşince tıbbın da yapacağı bir şey kalmıyor. Beyinde iz bırakıyor demek ki bu hastalık. Aziz kardeşlerim, temizlik imandandır evimizde. Mümin evin iman gereğidir diyoruz. Ama bu ayrıntıya temas etmem gerekti. Çünkü temizlik imandandır ya, şeytan bunu özellikle zayıf bünyelilerde sömürü noktası olarak kullanabilir ve başımızı belaya sokabilir. Biz temizlikten hem maddi temizlik, yüzeysel temizlik anlarız hem manevi temizlik anlarız. Yani müminin evi temizdir derken o evde haset yoktur. Kin yoktur, nefret yoktur, çirkin söz yoktur. Çünkü bunlar kirliliktir. Şeffaflık vardır, iyi duygu beslemek vardır, karşısındakine dua etmek vardır, beddua etmek yoktur. Maddi temizlik, manevi temizlik, maddi temizlik ikisi de imandandır. Peki kalp temizliği, manevi temizliği böyle maddi temizlikle ne kastediyoruz? Şunu kastediyoruz. Her yerinde secde edebilirim ben. Namaz kılmaya uygundur. Bitti. Dolayısıyla ayakkabıyla girilmiyordur o evde. E çocuk kirletebilir mi? Bir yeri kirletebilir. Temizleriz. Bizim evimiz böyledir. Bizim tuvaletimiz bile temizdir. Vesvese evham o kabe merkezimiz değil ama temizdir. Yani iğrenme söz konusu olmasa tuvaletimiz bizim banyomuz gibi, mutfağımız gibi temizdir. Temiz tutarız. Koku açısından, yüzeysel kir açısından, sağlığa uygunluk açısından ve bunu deterjanla, parfümle yapmayız. Kirliğin kendisini yok ederek yaparız. Avrupa kültüründe ise imanla bağlantılı temizliğin anlaşılmadığı yerde Sürekli parfüm kullanarak yok ederler. Bizde de maalesef gençler parfümle kirlerini gidermeyi düşünüyorlar. Ve parfümün kendisi bir pislik haline dönüşüyor bu sefer. Abartılı. Toplu taşıma araçlarına insan maskesiz binemeyecek oluyor parfüm yoğunluğundan. Elbiselerimiz ve ayakkabılarımız temizdir. Bedenimiz temizdir. Bedenimizin temizliğinden ne anlıyoruz? Diş temizliği bir numara. Bir numara. Ağız kokusu, diş temizliği bir numaralı temizlik. Saçlarımız temiz. Temiz saçı olmayan birisini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz görmüş. Şeytana benziyorsun buyurmuş ona. Saç bırakmak haram değil. Ama saçı bitli bireli tutmak yasak. Ve... Tırnak temizliği çok önemli bizde. Sadece tırnağın uzamasını kısaltma olarak anla. O da bir temizlik çeşidi. O değil ama tek başına. Tırnağın altında kir olması abdest almadığımızı gösterir. Dolayısıyla altı kirlenmemiş tırnaklar biz hatta fıkıh kitaplarında yani Türkçe adını da bilmiyorum. Ben şöyle göstereyim. Şimdi bu e, herhangi bir parmağımı büktüğüm zaman dümdüz oluyor derisi parmağımı kaldırdığım zaman parmağımı kaldırınca şu eklem yerlerinde böyle bir çizgi gibi çukur oluşuyor böyle küçük sanki orayı böyle ezmişin gibi parmağı kapatınca böyle tam gösterin böyle yapınca deri dümdüz ama şöyle yaptım mı şurada sanki böyle bir çukur varmış gibi oluyor yaşlandıkça insan derisi biraz daha Böyle oluyor. Mesela şurada büyük parmakta daha iyi hissediliyor. Fıkıh kitaplarında tırnak altları değil, buraların kir toplayıp toplamadığını kontrol etmekten söz ediliyor. Bu da temizlik olarak anlatılıyor. Temizlenirken buna da dikkat edilecek diyor. Şimdi biz deterjan kullandığımız için, sabun kullandığımız için o kitapların yazıldığı zamanlarda sabun yoktu. Umumiyetle toprak, kum gibi bir şeyle böyle el temizleniyordu. Buralar tabii kam temizlenmiyordu. Ulema da burayı bile, bu parmak üstündeki çukurcukları bile temizle buyurmuşlar. Allah onlardan razı olsun. Ama hassasiyet olarak söylüyoruz. Yani temizlik deyince, beden temizliği deyince tırnak, özellikle ayak tırnakları daha çok kir toplayabiliyor çok böyle ayakkabısı açık terlikle dolaşanlar için temizlikte bunlar önemli ve selam peki bu kadarla kaldık mı? hayır Traş edilmesi gereken yerlerin temizliği de önemli yani müslüman sakal bırakar sakalını peşburda bırakamaz diğer tüylerin temizlenmesi gereken yerler Taharet temizliği. Bunlar anne babaların da sorumluluklarına giriyor tabii. Evlerimizde taharet temizliği çok ciddi önemli. Bu aynı zamanda bizim kullandığımız mekanların da temiz olması anlamına geliyor. Evimizin içini, evimize çıkan merdivenleri, evimizin kapısını, kullandığımız bahçeyi bu temizlik kurallarına e, dahil ediyoruz. Bindiğimiz aracı, Temiz tutuyoruz. Kullandığımız defteri temiz kullanıyoruz. Kullandığımız mendili bile temiz kullanıyoruz. Müminim ben nerede isem temizlik de ortadır. Çünkü temizlik imanımın bir parçasıdır. E ben mümin olarak bir yerde bulunuyorsam yüzde elli temizliğimle müminliğim ölçülecek demek ki en büyük ibadet namaz temizlik üzerine kurulu hac beşinci büyük ibadet temizlik üzerine kurulu Kur'an kitabımız la yemessuhu illel mutahharun temiz olmayanlar tutmasın Allahü Teala buyuruyor bu bize temizliği imanımızın yarısı ibadet bile demiyorum imanımızın yarısı olarak gösteriyor Dolayısıyla bizim evlerimiz pejmurda dağınık evler değildir. Asla ve kat'a temizliğin tanrılaştırıldığı bir evde değildir. Hastalık nedeni olmasına da izin vermiyoruz. Kire, pisliğe de önem vermiyoruz. Temizliği, ibadetlerimiz ve sağlığımız açısından ve Müslüman görüntümüzün gerekliliği açısından ele alıyoruz. Abartmadan, sorun hale getirmeden tertemiz oluyoruz. Rabbim yüreklerimizi, mekanlarımızı ve dillerimizi, gözlerimizi, kulaklarımızı, tuttuğumuz ellerimizi, yürüdüğümüz ayaklarımızı tertemiz tutmayı... Hepimize nasip etsin. Allah bunu bize kolay kılsın. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.